Cümlelere, mukavkısın diyebileceği bir şey yoktu ve susmayı tercih etti. Bir müddet durduktan sonra yeniden Hazreti Hatıp'a yöneldi ve ''Sözünü bir kez daha tekrarlayabilir misin?'' dedi. Hatib'in sözlerine yeniden kulak verdikten sonra yeniden sükurt etmeye başladı. Derin derin düşünüyordu. Daha sonra da ona dönüp şunları söyledi. ''Gerçekten güzel söylüyorsun. Sen yerli yerince konuşan iyi bir hakimsin.'' Belli ki hem hakim hem de yerli yerince konuşan birisinin yanından geliyorsun. Onun bu kadar yumuşadığını gören Efendimizin elçisi Hazreti Adıp devam etti. Senden önce de buralarda ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim diyen insanlar vardı. Ancak Allah Celle Celaluhu onun hem dünya hem de ukbada cezasını verdi. Sen de bunlardan ibret al ki başkaları da senden ibret almak durumunda kalmasın. Bizler dinimizden daha hayırlısını bulmadıkça din değiştirecek değiliz. Diye cevapladı Mukavkız. Bunun üzerine ona şunları söyledi. Ben seni Allah'ın gönderdiği ve ondan başkasına ihtiyaç hissettirmeyecek kadar mükemmel kıldığı İslam dinine davet ediyorum. Şüphesiz ki o Nebi de insanları aynı şeye davet ediyor. Şu da bir gerçek ki... Ona en fazla karşı çıkanlar Kureyş'tiler, en çok düşmanlık edenler Yahudiler ve en yakın duranlar da Hristiyanlardır. Ömrüme yemin olsun ki İsa'nın Muhammed'i müjdelemesi, Musa'nın İsa'yı müjdelemesinden farksız. Bizim seni Kur'an'a davet etmemiz de senin ehli Tevrat'ı İncil'e çağırman gibidir. Her peygamber o gün hangi toplulukla muhatap olmuşsa o topluluk onun ümmeti olmuştur. Ona itaat etmek, onlar üzerinde bir haktır. Öyleyse sen de bu peygamberi idrak etmiş bulunuyorsun. Hem bizler seni İslam dinine davet etmekle, İsa peygamberin dininden uzaklaşmaya da davet ediyor değiliz. Aksine ona tabi olmaya ve onun tebliğ ettiği gerçeklere göre amel edip yaşamaya davet ediyoruz. Allah Resulü'nün elçisi Hristiyanlık adına olması gerekenleri söylüyordu ve bunları dinledikten sonra mukavkız... ...bu peygamberin işini ben bir hayli düşündüm diye başladı sözlerine. Ne dünyadan el çekmeyi emrediyor ne de herkesçe güzel olan ve talep edilenleri yasaklıyor. Aynı zamanda onu insanları yanıltan bir sihirbaz veya yalancı bir kain olarak da görmüyorum. Bilakis... Onda ben toprağın altındaki taneleri haber verip gizli konuşmaları açığa vurma gibi peygamberliğe ait bazı alametler görüyorum. Ancak yine de düşüneceğim. ...garip bir durumdu. Adam ne iman ettiğini söylüyor ne de karşı çıkıyordu. Daha sonra Allah Resulü'nün mektubunu işlemeli fil dişi bir kutunun içine koyacak... ...ve üzerini de mühürleyip hizmetçilerinden birisine verecekti. Arkasından yanına katibini çağırdı ve Arapça olarak şunları yazdırmaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah'ın oğlu Muhammed'e Kıptilerin büyüğü Mukavkız'da... Sözün özüne gelince mektubunu okudum ve onda zikrettiğin hususlarla davet ettiğin şeyi anladım. Ben de biliyorum ki gelecek bir nebi vardır. Ancak ben onun Şam'da ortaya çıkacağını sanıyordum. Şüphesiz ki ben senin elçine ihsanda bulundum ve onunla sana Kıptiler nezdinde konumları çok yüksek olan Mariye ve Sirin adında iki tane cariye ile Üzerine binmen için bir katır gönderiyorum. Selam senin üzerine olsun. Daha sonra da bu mektubu Hazreti Hatip'a vererek... Şimdi git. Ancak sakın Kıbtiler senin ağzından bir kelime bile işitmesinler. Diye tembih etti ve ardından da Allah Resulü'nün elçisini hediyelerle birlikte Medine'ye yolcu etti. Hatib İbni Ebi Belteya Medine'ye gelip de Mısır'da geçirdiği beş günü Allah Resulü'nü anlatınca... Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ne talihsiz adam saltanatına kıyamadı esirgediği saltanatı da zaten kendisine kalmayacak buyuracaktı. Fars topraklarına giderek Allah Resulü'nün mektubunu Kisra'ya götürecek olan sahabi, Abdullah İbni hüzafet üs idi. Mektubu alacak ve Bahreyn valisi Münzir İbni Savayi vesile ederek Kisra'ya ulaştıracaktı. Bu mektupta da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adıyla başlayıp onu tazim ettikten sonra, kendisinin Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu söylüyor, ...ve Farslıların büyük Kisra'yı da imana davet ediyordu. Ancak Kisra, daha mektubun ilk cümlesine takılmış... ...ve mektubu okuyan şahsın elinden çekip... Nasıl olur da benim adımdan önce kendi ismiyle başlar? ...diyerek mektubu yırtıp yere atıştı. <Gülüyor> Resulullah'ın daveti karşısında kibrinin altında kaldığı yetmiyormuş gibi... ...bir de mektubunu yırtma cüretini gösteriyordu. Vazifesini yerine getirdiğini düşünen ve dili döndüğünce onları ikaz etmeye çalışan Hazreti Huzafe de artık oradan ayrılmış ve Medine'nin yolunu tutmuştu. Bu sırada Kisra arkasından adamlarını gönderip onu yeniden huzuruna getirmelerini istemiş olsa da o çoktan yolu yarılamış ve nihayet Medine'ye gelmişti. Yaşayıp gördüklerini Efendiler Efendisi'ne anlattı bir bir. Büyük bir tesirle Hazreti Huzafe'yi dinledikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün Allah da onun saltanatını parça parça edecek buyuracak ve Allah'a davetten başka hiçbir maksadı olmayan bir mektuba karşı gösterilen bu tavır karşısında Allah'ım benim mektubumu parçaladığı gibi sen de onun saltanatını parça parça et diyecekti. Gerçekten de öyle olacaktı. Zira Kisra Allah Resulü'nün mektubunu yırtıp da yere attıktan sonra Yemen valisi Bazan'a mektup yazacak ve adamlarından güçlü ve becerikli iki tanesini göndererek Allah Resulü'nü yanına getirmelerini isteyecek hatta yeniden kendi kavminin dinine geri dönmeyi kabullenmediği takdirde Resulullah'ın kellesini istediğini söyleme cüretini izhar edecekti. Ancak durum hiç de onun beklediği gibi olmadı. Bu sırada Fars topraklarında iç isyan baş gösterecek ve bunu fırsat bilen Bizans da onlara saldıracaktı. Bu kaos ortamında Kisra'nın oğlu Şira ve de babasını öldürüp tahta geçecek ve böylelikle Allah Resulü'nün mektubunu parçalayan Kisra'nın ülkesinde yeni ama peşi peşine hezimetlerin sökün ettiği bir dönem başlayacaktı. Artık sulh ortamı yakalanmıştı. Allah Resulü tebliğ vazifesini daha geniş coğrafyalara ulaştırmak için ilgili herkese mektup yazıp dört bir yana elçiler yolluyordu. Herkesin elinden tutmak için o kadar duyarlı davranıyordu ki sanki bir dakikanın bile zayi olmasına gönlü razı gelmiyordu. İnsanlarla Rablerinin arasına giren bütün engelleri bertaraf edip herkesi Allah'a kul olma kıvamına getirmek istiyordu. Zaten ahir zamanda beklenen bir peygamber olarak vazifesi de buydu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vazifesini en üst seviyede eda ediyordu. Yemame hükümdarı Hevze İbni Ali'ye, Süheyl İbni Amr'ın kardeşi Selit İbni Amr'ı, Dimeşk hükümdarı Haris İbni Ebi Şemire, Şuca ibni Vehbi ve Bahreyn ulusu Münzil İbni Sava'ya da Ala İbni Hadrami'yi göndermişti. Tebliğin mektupla yapılan kısmı sadece belli bir zamanı içine alan bir husus değildi. Tebliğin her çeşidine müracaat ediliyor ve insanların imanla tanışabilmeleri için eldeki bütün imkanlar seferber ediliyordu. Risalet vazifesini Allah Resulü'nün mektubunu taşıyarak ilgili yerlere ulaştırma göreviyle seçilen isimlerden, ve bunların gittikleri yerlerde ortaya koydukları tavırlarından da anlaşılacağı gibi... Allah Resulü'nün elçileri de tebliğ açısından en az mektupları kadar önem arz ediyordu. Kendilerine sorulan sorulara cevaplar veriyor, muhataplarının düşünce dünyalarını sezip onların anlayacağı dille onlarla konuşuyor... ve o güne kadar öğrendikleri bilgileri muhataplarıyla gerektiği gibi paylaşıyorlardı. Artık zaman... Hira'da doğan nurun farklı coğrafyalara ulaştırılma zamanıydı. Bunun için Efendiler Efendisi çok farklı zamanlarda ve farklı konuları nazara alarak mektuplar yazıp, onları elçileriyle muhataplarına ulaştırmayı hedefleyecekti. Mesela Amr ibni As gelip de Müslüman olduktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onu da Umman Meliki Ceyfer ve kardeşi Abde gönderecek ve düne kadar uzaktan bakıp karşı çıktığı dini bugün savunup başkalarına da tebliğ etmek için görevlendirecek ve Hz. Amr'ın siyasi dehasından tebliğ adına istifade etmeyi tercih edecekti. Elbette bu mektuplaşmalarda muhatapların hepsi gelip Müslüman olmamıştı. Onlardan bazıları Allah Resulü'nün davetine icabet edip İslam'ı kabul ederken, bir kısmı da küfründe inat edip olduğu yerde kalacak, ve ayağına kadar gelen Muhammedül ül kaptanı olduğu gemiye binme şansını kaçıracaktı. Ancak bir farkla ki artık Ceziratül Arab'ta Arap'ta sözü geçip hükmü nafiz olan sadece Resulullah'tı ve kabul etmeyenler de bu gerçeği görüp duruyorlardı. Bundan böyle en küçük bir harekette Allah Resulü de hesap edilir olacak ve atılacak adımlarda onun reyini öğrenmek kaçınılmaz bir strateji haline gelecekti. Zira insanların gönlüne hitap eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık dünya adına da en önemli otorite olarak görülmeye başlamıştı. İslam'dan önce de Hicaz'da bazı kimseler sonuçlarına bakarak içki içmeyi kendilerine haram kılmış ve ısrarlara rağmen onu kullanmaya hiç yanaşmamışlardı. Bunlar arasında ilk defa bu yönünü nazara alarak içkiyi kendisine yasaklayan Amir İbni Zarib veya Afif İbni Madi Kerib Efendimizin dedesi Abdülmuttalip ve Abdullah İbni Cüdan sayılırken daha sonraki dönemde Hz. Ebu Bekir, Osman İbni Mazun, Osman İbni Affan, ...Abdurrahman İbni Av, Abbas İbni Mirdas ve Kays İbni Asım gibi isimler başı çekmekteydi. Hatta Abbas İbni Mirdas'a... ...şu içkiden bir kadeh almaz mısın? Zira o sana güç ve zindelik verir. Dediklerinde o... ...ben sabahleyin kavmimin efendisi olarak kalkıp da... ...akşama onların en sefi haline gelmeyi asla istemem. Vallahi de hayır. Benimle aklımın arasına giren bu şeyi... ''Ben asla mideme indirmem.'' diye tepki vermiş ve açıkça insanı başkaların nezdinde oyuncak haline getiren içkiye elini sürmeye yanaşmamıştı. Hicretten önce Mekke'de inen bir ayette, ''Üzüm ve hurmanın içki gibi insan aklını uyuşturan zararlı şeylerle birlikte faydalı hususlarda da kullanılabileceği ifade edilmiş, ancak açıktan herhangi bir yasaklayıcı beyana yer verilmemişti.'' Buna rağmen meskür ayette hurma ve üzümden elde edilen rızık, güzel olarak tavsif edilirken içecek tarafının yalın ifade edilmesi ve ayrıca sonunda akla vurgu yapılıyor olması insanları düşündürmeye başlamıştı. Ashab, tereddüt ettikleri içki konusunda da Allah Resulüne soru soruyor ve bir açıklama bekliyorlardı. Çok geçmeden gelecek olan ayette onun hem fayda hem de zarar yönünün olduğu ancak faydasından daha çok zararının söz konusu olduğu ortaya konuluyordu. Ancak bu ayette kesin hüküm ihtiva etmiyordu ve Hazreti Ömer gibi insanlar yine beklemeyi tercih edecek ve Allah'ım içki konusunda bize sağlıklı ve kesin bir hüküm ver diyerek gözlerini cibril ile Emin'in getireceği habere dikeceklerdi. Bunların arkasından gelen sarhoşken namaza yaklaşmama emri de onlar için kesin bir çözüm değildi. Zira henüz kesin bir yasak olmadığı için ashabdan bazıları farklı problemleri beraberinde getiriyor olsa bile namaz aralarında içki içmeye devam ediyordu. Gerçi içkiyle ilgili olarak gelişen bütün bu safhalarda gidişatın nereye varacağını tahmin ederek ondan uzaklaşan insanlar da vardı. Ancak hüküm net ve umumi olmadığı için zorlayıcı bir durumda söz konusu değildi. Derken bir gün Cibril Yemî'in içki konusundaki nihai hükmü Allah Resulüne getirecekti. ''Ey iman edenler'' diye sesleniyordu. ''Şarap, kumar, putlara kurban kesilen sunaklar ve fal okları'' şeytana ait murdar işlerden başka bir şey değildir. Bunlardan geri durun ki felah bulasınız. Zira şarap ve kumarla şeytanın yapmak istediği tek şey, sizin aranıza düşmanlık ve kin salmak, sizi Allah'ı zikretmekten ve namazdan alıkoymaktır. Ashab arasında şok tesir yapacak ifadelerdi bunlar. Zira gelen ayet, içki konusundaki bütün ihtilafları kaldıracak bir netlikle konuyu ele alıyordu. Bundan böyle kimse tereddüt yaşamayacak ve artık Hicaz'da içkiye yer kalmayacaktı. Ayrıca ayetin sonunda Yüce Mevla, kendisine inanıp yönelmiş olan kullarına, ''Artık bu habis şeylerden vazgeçtiniz değil mi?'' diye soruyor, ...ve imanla içkinin aynı yerde olamayacağını beyan ediyordu. Bu sırada Ebu Talha'nın evinde toplananlar vardı. Bir aralık dışarıda Allah Resulü'nün, münadisinin sesi duyuldu. Gelen ayeti okuyor ve içkinin bundan böyle yasak olduğunu ilan ediyordu. Münadi'nin sesini duyar duymaz, Hazreti Enes'e seslenen Ebu Talha... ...hadi çık da bu sesin ne dediğine bir bakıver. ...diyecekti. Dışarı çıkıp da münadiye kulak veren Hazreti Enes bir çırpıda eve geri gelecek ve Dikkat edin içki haram kılınmış diyerek durumu onlara haber verecekti. Herkes buz kesilmiş olduğu yerde kala kalmıştı. Elinde kadehi olanın kadehi yere düşecek onu dudağına götüren de bardağı yere çalıp fıçıyı yere dökecekti. Allah Resulü'nün münadisi'nin sesi duyulur duyulmaz, kapı ve pencerelerden sokaklara içki dökülmeye başlamış, Medine sokaklarında içkiden seller akar olmuştu. Her kapıdan ''Vazgeçtik ey Rabbimiz'' sesleri yükseliyordu. Ashab hassasiyetiydi bunlar ve hemen sorular sormaya başladılar. Daha önce içki içtiği halde gerek cephede şehit olanların gerekse yatağında ölenlerin halini merak ediyorlardı. Zira Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te savaşıp da bugün aralarında olmayan arkadaşlarını düşünmeye başlamışlardı. Ayetin sonu bu sorularına da netlik kazandırıyordu. İman edip iyi ve yararlı işler yapanlara, bundan böyle Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve imanlarında sebatla iyi ve yararlı işlerine devam ettikleri, sonra takvaları ve imanları tam sağlamlaşıp kökleştiği,